Merhaba bu videoda enteresan bir şeyden bahsedeceğim çünkü videoda esasında işleyeceğim konu ben egoist miyim ve egoist olmak kötü bir şey mi? Şimdi mantığıken eğer bir insan ben egoistim diyorsa o insan egoist değildir. Çünkü yani ben şöyleyim böyleyim gibi kendinizi kötü bir anlamı olan bir kelime ile bile ilişkilendirebiliyorsanız bu bir yandan öz eleştiri yaptığınız anlamına gelir bir yandan da kendinizi kabullenmek ve mütevazı davranmak demektir. Ama öte yandan bir egoist ben egoistim diye sağda solda bağırmaz zaten. Zira bizde egoist kelimesi kötü kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Haliyle burada bir çıkmaz var. Ben ne söylersem söyleyeyim yine de beni egoist görenler, kibirli görenler veya sevmeyenler sevmeyecekler. Ama yine de burada... Bu türden önemli konuları açmak lazımdı, değinmek lazımdı. Bu yüzden bu bahaneyle ben de videoyu çekmeye başlıyorum. Ve en başından söyleyeyim bizler egoist kelimesini çok yanlış biliyoruz. Bu yüzden de olaylara yanlış yaklaşıyoruz. Bir kere ego daha doğrusu eho Yunanca'daki ben kelimesinden gelir. Hatta tamamen aynı anlamda zaten kullanılmaktadır. Yani bizim bildiğimiz gibi öyle kibirli şımarık kendini beğenmiş anlamında falan değildir. Egoist bencil anlamında kullanılır fakat yine buradaki bencil öyle her şey benim olsun her şeye sahip olayım onda var bende yok gibi kıskanç bir bencil veya malını paylaşamayan bir cimri anlamında değildir. Buradaki bencil daha ziyade ben yaptım ben ettim ben şöyleyim ben böyleyim kendini bilmek anlamında esasında. Ki baktığınız zaman bunlar batıda yanlış karşılanmazlar. Yani batıda zaten bir bilim adamı, bir felsefeci ya da bir tarihçi ya da bir mühendis yani herhangi bir konuda herhangi bir meziyete sahip olan bir insan o meslekle, o başarıyla, o yetenekle ön plana çıkar ve ben şuyum şunu yaptım bunu ettim der. Resmen hayatı boyunca CV ile gezer. Bu anlamda CV'yi gizli bir şekilde iş yerine vermek dahi bir yerde egoistiktir çünkü iş başvurusunda bulunuyorken ben şöyle şöyle kabiliyetliyim diyorsunuz. Ben şöyle şöyle başarılıyım şunlardan daha iyiyim ki işe beni almanız lazım demeye getiriyorsunuz. Fakat bizim gibi Orta Doğu ülkelerinde maalesef hemen hiçbir övünme veya hemen hiçbir başarı nasıl derler hani böyle hoş bir gözle incelenmez. İnsanlar genelde farklı yerlerinden anlarlar. Ve insanları da yargılamayı, eleştirmeyi, belki de kıskanmayı veya itibarsızlaştırmayı severler. Hatta bizde istersen 30 tane ünvan almış, 30 tane ödül almış, herkes tarafından takdir görmüş, dünyaca ünlü bir bilim adamı ol veya başarılı bir insan ol, ben şöyle profesörüm, böyle eğitim aldım, şöyle kitaplar yazdım deyince insanların gözünde itibarınız gider. Çünkü insanlar her ne kadar doğruları söyleseniz de bu türden büyüklenmelerden hoşlanmazlar ama son derece cahil, cühela hatta geri kafalı bir insan bile olsanız mütevazı davrandığınızda aman efendim falan dediğinizde insanlar severler, sahip çıkarlar ve desteklerler. Çünkü bizde söylenmekte olan içeriğin doğruluğu, hakikat veya söyleyen kişinin ne kadar haklı olduğu önemli değildir. Söyleyen kişinin tavrı önemlidir. Şöyle söyleyeyim mesela bir laf vardır ya. Bir söze bakarım söz mü diye bir de söyleyen kişiye bakarım işte adam mı diye gibi. Aslında bu hikaye. Ne söze ne de adama bakmıyoruz. Tavra bakıyoruz. Sözün söylenme şekline bakıyoruz ve bize batmıyorsa eğer kabul ediyoruz. Bize batıyorsa da istiyorsa hakikat olsun reddediyoruz. Bu tavırdaki başlıca iki sebep şunlar. Kıskançlık ve aşağılık kompleksi. Çünkü şöyle bir şey var. Bizler eğer iyi bir eğitim almadıysak veya kendimizi geliştirmediysek hatta birçok ihtimale sahip olduğumuz halde tembellik yapmışsak, hayatımızı boşuna yaşamışsak bu durumda içimizde bir eziklik olur. Ve bizim yaptığımızın tersini yapan, ilerleyen kişilere karşı da bir düşmanlık, bir haset besleriz. Haliyle eğer bir insan çıkıp da ben şöyle kendimi övüyorum, böyle övüyorum gibi bir imaj yaratırsa zorumuza gider. Ona baktığımızda eziliriz. Ezilmeyelim diye ne yaparız? Ya sen sanki çok mu adamsın, şöylesin, böylesin deyip onu kendi seviyemizde görmek isteriz. Zira kendimizi de esasen onun seviyesinde görmek istiyoruz. Yani bizler mahallede, arkadaş ortamında, sağda solda kendimizi akıllı, bilgili, işte akıl danışılacak bir adam, herkese akıl verecek bir baba yiğit gibi görmek isteriz. Hoşumuza gider. Hatta bana imkan verselerdi var ya ben başkan olurdum başkan ama ne yapalım. Hayat şartları. Bu şekilde böyle acınası tavırlarla bir imaj yaratmayı severiz. Yani esasında bizler mağdur mağduru oynarız. Karşımızdaki kişi de mağdur olmadığı için onu esasında mağdur değil de zalim yapmak hoşumuza gider. Yani o adam büyükleniyordur. O adam o kadar tahsiline rağmen hiç adam bile olamamıştır. Bu yüzden de ona saygı duymaya gerek yoktur. Burada şöyle iki varyant var. Karşımızdaki kişi eğer... Mütevazıysa gerçekten hiçbir şekilde böbürlenmiyorsa ve sizin bütün aptalca saldırılarınıza rağmen size her zaman hoşgörüyle yaklaşıyorsa bu durumda bu hoşunuza gider çünkü kendinizi onunla denk görme konusunda bir hak sahibi olmuş olursunuz. En azından kendinizi öyle hissedersiniz ve karşınızdaki adam size batmaz. Hatta desteklemeye başlarsınız. Ama karşınızdaki kişi bir iki tane özelliğini saymaya başladığında veya ne kadar bilgili olduğunu ortamda gösterdiğinde Atıyorum bir arkadaş ortamında çıkıp da kitaplardan şunlardan bunlardan bahsettiğinde ve dikkat çektiğinde yani siz değil de o önemli adam olduğunda batar. Çünkü içten içe ne kadar ezik olduğunuzu ve ne kadar kıskanç olduğunuzu ve parazit gibi başka insanların sırtından geçinmekten başka hiçbir şey yapamayacağınızı anlamış olursunuz ve bu yüzden de ona karşı bir düşmanlık beslemeye başlarsınız. İsterseniz ki herkes sizin gibi olsun. Herkes sizin gibi öyle sadece lafta konuşsun ve sizin olduğunuz ortamlarda veya yorum yaptığınız mecralarda kimse sizden daha üstün olamasın. Hatta herkes sizi desteklesin ve bilinç kampanyasıyla o kıskandığınız kişinin gerçekten de öyle boş bir adam olduğu düşünülsün. Bu yapılır. Genelde zaten insanlar sahte hesaplarla, anonim profillerle Sağda solda böyle ahkam kesmeyi, başka bir kanalda felsefeci, başka bir kanalda din alimi, başka bir kanalda tarihçi olmayı ve her şeyi biliyormuş gibi davranmayı severler. Hatta bu aşağılık kompleksi yaşayan varlıklar genelde zaten resmi tarihe, resmi bilime veya dinler tarihine merak salmaz. Gider komplo teorileriyle kendilerini daha zeki hissedecekleri bir şekilde bütün dünya kandırılıyor. Siz 100 tane kitap okumuşsunuz da hep boşuna okumuşsunuz. Ben şu bir iki tane kitabı okudum her şeyi öğrendim gel ben anlatayım ben daha doğru biliyorum. Sen profesör olsam ne olur ki yani benim gördüğüm şeyleri göremiyorsun. Ben aydınlandım haberiniz yok aslında ben var ya çok kıymetli bir insanım da. Yani anlamışsınızdır zaten böyle tipleri hemen hepimiz sosyal medyada Facebook'ta Instagram'da YouTube'da görüyoruz. Ha, ben yayıncı olduğum için çok daha fazla maruz kalıyorum o ayrı konu. Tabi burada şöyle bir durum da var bu sadece aşağılık kompleksinden veya işte cahillikten kaynaklanmaz. Bu bir yandan da kültürel bir olaydır. Mesela bizim coğrafyada bu türden böyle kibirlenmek, kendini beğenmek veya başarılı olmak ve başarılarını çekinmeden ortaya koymak, dik durmak bu şekildeki hareketleri beğenmezler. Kibir şeytandandır, işte büyüklenmek şeytandandır, kendini beğenmişlik şeytandandır, bunlar günahtır veya bunlar insanı kalitesiz bir insan yaparlar, İşte sağlam bir insanda bunların bulunmaması lazımdır gibi bir anlayışa sahibiz. Bu yüzden de insanları övemiyoruz ve bir insan çıkıp da ben şunu yaptım güzel yaptım ha dediğinde yani hemen bir onu kötü görme küçümseme vah vah yoldan çıkmış gibi adlandırma ve onun yoldan çıkmasıyla veya hidayete erememesiyle kendimizi hidayete ermiş görme kendimizi doğru yolda hissetme çabası yani klasik bir tavırdır. Şimdi bu bizde şöyle bir etki yaratıyor madem ki bir insan kendini övemeyecek o zaman başkaları onu övmeli yani sen kendini övmeyeceksin sen o kadar başarılıysan susacaksın başkaları senden bahsedecek. Sen kendini övdüğünde kötü oluyor başkaları övdüğünde iyi oluyor fakat bir yandan da bizde insanı suratına karşı övmemek diye bir ahlak anlayışı var. Yani ben bir arkadaşımın suratına gidip helal olsun lan, çok delikanlı adamsın deyince bir utanmalar sıkılmalar ya da bu yapılmaz ya insan suratına karşı övülmez Mantığıyla bir geri çekilmeler başlar. Ne olur? Bir insanın eğer bir başarısı varsa arkasından konuşulur. Yahu Ahmet de var ya şerefsiz ne iyi adama falan gibi. Ve iyi de arkanızdan konuşulduğunu sizler duymuyorsunuz. Haliyle sizler bir başarınızın dikkat çekmesini insanların sizi takdir etmesini istiyorken bununla hiçbir şekilde karşılaşmıyorsunuz ve genelde zaten arkadan konuşulan şeyler pek de iyi olmazlar. Yani bir insan eğer arkadan konuşuyorsa genelde bu övmek için değil de dedikodu yapmak, aşağılamak, karalamak için yapılır. Yani zaten hepinizin aşağı yukarı bildiği şeyler. Bu da maalesef bizim iletişim kurma, sosyalleşme ve halkla kaynaşma ya da halkı tanıma konusunda bir eksiklik yaşadığımızı gösteriyor. Ve zaten halk da buna izin vermiyor. Aman efendim bir günle konuşuyorken sakın böyle bilmişlik yapma. Sakın sivrilme. İşte üst makamdaki birisiyle konuşuyorken sakın ha böyle kendini şımarık gösterme. Yani her şeyi de alttan al. Hiçbir şekilde cevap verme, hiçbir şekilde yükselme. Askerde bile ne en ön planda ol, ne en arkalarda kal. Yani ne komple kaç, ne de her şeye böyle atla. Ortalarda kal, risk alma, dikkat çekme. Sakin bir şekilde hayatını yaşa. Yani iş konusunda bile böyleyiz. Şş, hiçbir şekilde şirket açma, yatırım yapma, ithalat, ihracat bunlara girme. Yani sen memur ol, sırtını devlete daya, işini garantiye al, keyfine bak. Zaten kültür videosunda bunlardan bahsetmiştim. Haliyle bu tavır bizim hem kendimizi geliştirmemizde hem de insanlara bakış şeklimizde büyük farklar yaratıyor. O yüzden diyorum batıda böyle bir anlayış yokken bizde hemen her şey ayıp, işte ahlaksızca ama ne kibirli tükaka. Hep içine kapanık olacaksın, hep sabredeceksin, hep susacaksın. Yani susmak erdem bir büyüklüktür vesaire vesaire. E bir sustun, iki sustun, üç sustun. İnsanlar sana cahil dedi, işte yalan söylüyor dedi, o aptal birisi zaten falan dedi veya karakterinle alakalı iftiralar attı. Her zaman susarsan, insanlar karşı tarafın söylediği şeyleri gerçek zannederler ve sustuğun için haksız görünmeye başlarsın. Fakat öte yandan konuşmaya başlayınca. Cevap vermeye başlayınca eğer içine kapanık ezik büzük böyle mağdur edebiyatı yapmazsan da dik durursan da bu sefer egoist görünmeye veya saldırgan görünmeye başlarsın. Yani iki ucu bir şeyli değnek. Aynı şekilde bu tavır işte bir başarı sahibi olduğunuzda veya insanlar sizin başarısız olduğunuzu söylediği zaman hayır işte şöyle şöyle başarılarım var dediğinizde ters tepiyor. Bu yüzden de övündüğünüzde veya övüneyi bırak yani gerçeği söylediğinizde bile insanların gözünde düşüyorsunuz. Halkın gözünden düşmek istemiyorsanız ve hemen herkese hitap edip destek toplamak istiyorsanız her seferinde mağdur edebiyatı yapmak, hep onlardan olduğunuzu göstermek, lüks yaşamamak, hep fakirlikten, fukaralıktan bahsetmek, ortak dertlerden bahsetmek ve onlar sizi övdüğünde aman efendim biz ne yaptık ki ya işte siz olmasanız var ya biz hiç Beni sizler yarattınız siz olmasanız ben ölmüşüm yani. Bu şekilde bir tavır sergilemek gerekir. Çünkü o sizi öven kişilerin büyük bir çoğunluğu içten içe överken zaten bir rahatsızlık duyar. Bu yüzden siz aman efendim falan deyince alttan alınca büyüklük yapınca tırnak içinde o insanlar bir rahatlar. Oh tamam tamam ben çok da kötü değilmişim iyi iyi tamam o da o kadar büyük değilmiş zaten ben büyütmüşüm. Yani bu bir eşitlenme kompleksidir. Yani Cem Yılmaz bununla çok güzel dalga geçiyor. Siz dünyanın en güzel heykelini bile yapsanız yani mükemmel estetik böyle bin yıl sonra bile konuşulacak bir iş bile yapsanız ve hakikaten güzel bir heykel yapmışım ha deseniz bu durumda bütün itibarınız gider. Bu yüzden ne yapmanız lazım? O heykel yapmışsınız. Efendim estağfurullah heykel bizi yaptı. <gülüyor> Demeniz lazım. Ya da susmanız lazım. Mesela birisi geldi ya böyle heykel mi olur bir kere materyali dandik şurayı güzel yapmamışsın ben var ya yapsam daha iyisini yaparım bir de şunu yapmışsın utanmadan gösteriyorsun falan deyince haddini aşınca hiçbir şekilde ona cevap vermeyip alttan alıp susup e, beğenmiyorsanız tabii siz bilirsiniz kendimizi geliştirmemiz lazım efendim biz de hala yolcuyuz hala öğrenciyiz falan demeniz lazım. Çünkü eğer savunma yaparsanız ve kardeşim çok biliyorsan daha iyisini yap gel derseniz. Bu durumda eleştiri kaldıramıyor olursunuz. Bu durumda kompleksliği, kendini beğenmiş, egoist, şımarık, şuna bak bir heykel yaptı da bir tarafı kalktı olursunuz. Bu çok yaygın bir tavırdır. Yani insanlar daha 5 kişinin önünde sınıfta bile kalkıp konuşamazlar, dikkat çekemezler. Ama yüz binlerce kişiye hitap eden stand-upçılara, konuşmacılara, spikerlere veya işte yayıncılara kalkıp büyüklük yaparlar. Sen de oradan anlatıyorsun da bilmem ne. Yani sıkıyorsa sen de anlat tabi anlatamayınca ne oluyor en başından beri anlattığım o kompleks oluşuyor. O kompleks de sizi karşı tarafı karalamaya götürüyor. Çünkü kendinizi aklamak kendinizi paklamak yükseltmek kendinize bir şey katmak zor geliyor. Kendinizi geliştiremeyince yapacağınız tek şey geliştirenlere köstek olmaktan ibaret kalıyor ki bu zaten yani cahillerin zekaların affedersiniz ve vasıfsız insanların ortak özelliğidir. Ben bunu anlamıyorum gerçekten çünkü ya kendini beğenmekle kendini bilmek arasında fark var. Birisi gerçekten de çok güzel bir heykel yaptıysa takdire şayansa ve bu kişi evet ben şöyle güzel bir heykel yaptım gurur duyuyorum derse bu egoizm kibir ya da şımarıklık değildir ki başkaları onu ezmeye çalıştığında heykeline çamur atmaya çalıştığında siz kimsiniz kardeşim nereden konuşuyorsunuz deyince bu adamdaki egoizm kibirden bile kaynaklanıyor olsa eğreti durmaz çünkü adam gerçekten de hak ediyor. Egoistlik yani Türkçe'de anlaşıldığı anlamıyla kendini beğenmişlik, kibirlenmek eğer vasıfsızsanız ve hak etmiyorsanız eğreti kalır. Eğer gerçekten de vasfınız, yeteneğiniz ve ilminiz varsa bilakis egoizm zaten olması gereken bir şeydir. Egoistliğin yakışmadığı kimseler az önce söylediğim üzere bunu hak etmeyen kimselerdir. Adam 20 kilo bench press yapıyordur ağırlık kaldırıyordur ama 30 kilo kaldırıyormuş gibi davranır sağda solda öyle ahkam keser ben 100 kilo kaldırıyorum der ya da 50 kilo kaldıran 100 kilo kaldıranlara böyle küçümseyici bir gözle bakar ya o kaldırsa ne olur onun kaldırdığı ağırlık ne ki sıkıyorsa kapışalım kavga etsek ben döverim ya da ne bileyim işte onun kaldırdığı ağırlıkta steroid ya iğne basıyor onun yediği yumurtayı ben de yesem kaldırırım öyle gidiyor yani anlayacağınızı. Dolayısıyla bu türden insanların böyle çok bir şeymiş gibi ortaya çıkmaları insanlara batmalı. Gerçekten bir şey yapanların değil. E adam geliyor 20 santim zargana gibi kollarıyla. Kardeş o hareketi yanlış yapıyorsun bak yanlış anlama ama ben doğrusunu göstereyim istiyorsan falan diyor. E kardeşim doğrusunu yapabiliyor olsan zaten sende olurdu. Ben yapmışım ki biliyorum yani uzatma o zaman. Ben gelip sana hareketi yanlış yapıyorsun diye büyüklük yapıyor muyum? Öğretmeye çalışıyor muyum? Hayır çünkü bu kendini beğenmişlik olur. Tam tersi öğretmeye kalkmak zaten bir kibir göstergesidir. Abilenmek, büyüklenmek, kendinizi böyle insanlara kol kanat gerebilecek bir durumda görmek, hele onlar istemiyorken veya sizden öyle bir ricada bulunmuyorlarken, haliyle burada esasında mütevazılıkla egoistliği karıştırıyoruz. Her zamanki gibi cehaletimizden durumu yanlış değerlendiriyoruz. Bu çok fena bir huy mesela çünkü herkes öğretmek istiyor. Herkes bir şeyleri bilip anlatmak istiyor. Abi olmak istiyor. İtibar kazanmak istiyor. Ama öğrenmek isteyen kimse yok. Yani gerçekten de ben bilmiyorum diyen kimse yok. Şu Faruk eczanesi nerede muhabbetine dönüyor olay. Tarih kitabı okumuyor ama zaten tarih komple uydurmadır. Resmi tarih devletin öyle uydurduğu bir hikayedir. Felsefe kitapları okumaz ama zaten felsefe boş iştir. Boş iş olmasa zaten o okuyacaktır. Din kitaplarını okumaz, hele kendi iman ettiği dini bile bilmez ama en dindar odur. Etrafta en dindar o geçinir. Dini en fanatik o savunur. Din için arkadaşıyla kavga eder, milleti bıçaklar, her şeyi yapar ama bir kere de o kitabı okuyup böyle ibadet edip dini gerçekten öğrenmeye çalışmaz. Zaten bu yüzden tam tersi bir tavra geçer ya. Çünkü içten içe kendini kötü hisseder. Ulan ben cehennemliyim galiba ya. Görevimi de yerine getirmiyorum böyle. Bir kere geldik dünyaya. İman da ediyoruz ama yani her şeyi de yapıyoruz. O zaman ben ne yapayım en iyisi etrafta ben din şövalyeliği yapayım. Bu şekilde kendimi rahatlatayım. Hani namazdan, niyazdan veya okumaktan sevap kazanamıyorum. Bari en azından dindar görüneyim de oradan sevap point kasayım. Oradan birkaç kişiyi böyle hidayete erdireyim, tebliğde bulunayım. Üç kuruşluk kıt bilgimle insanlara... Alimlik taslıyayım. Yani etrafta görüyoruz. İşte bu tipteki insanlar gerçekten okuyan, öğrenen, kendini geliştirmeye çalışan, vasıf katan tipleri beğenmezler. Çekemezler. Çekemedikleri için de ne yaparlar? Çamur atarlar. Ya o kadar okumuşsun da adam olamamışsın derler. Ya sen bin tane kitap okusan ne olur şu kibre bak, egoya bak. Kendini bir şey zannediyorsun derler. Halbuki bunu diyen kişi kendini bir şey zannediyordur. Kendini bir şey zannetmese zaten size gelip o eleştiriyi yapacak haddi bulamaz. Neden böyle yaparlar? Çünkü başka çareleri yoktur. İlim konusunda ya da bilgi konusunda ya da diğer konularda tahsilde şunda bunda sizde yarışamazlar. Ne yaparlar? Anında işte sizi egoist olarak ya da kendini beğenmiş olarak ya da karaktersiz olarak yaftalarlar ve bu şekilde olay kapanır. Halbuki sizdeki bilginin veya yeteneğin zekatı onlara verilse ben alimim, ulemayım diye etrafta gezecekler. Sizin yaptığınızın 10 katını yapacaklar ama öyle bir şansları yok ya. Bu yüzden en fazla yapacakları şey rol kesmek olacaktır. Aslında ben zaten bu tavırlardan tartışma sanatı videosunda bahsetmiştim. Hani ad personam, ad hominem ya da strawman dediğimiz o safsata. İşte ortalama zekanın altındaki herhangi bir varlığın yapacağı göstereceği ilk tepki budur. Ya sizi başka açılardan vurmaya çalışır ya da son derece egoist olduğunuzu onun o kadar yapıcı eleştirisine rağmen ters bir cevap verdiğiniz için kibir içinde boğulduğunuzu söyler. Ben bununla birçok defa karşılaştım. Yani adam geliyor resmen anama sövüyor ve diyor ki yapıcı eleştiri yaptık ya sen de hiç kaldıramıyorsun. Ya da kardeşim sen önce şunları çıkar bunları çıkar sen ne biliyorsun da gelip bunları anlatıyorsun falan. Sıkıyorsa karşında şu kişiyi al da şununla tartış diyor. E ciddiyi almayınca veya mal mısın evladım deyince o ne kendini beğenmişsin falan diyor. Yapacak bir şey yok yani zaten çoğunuzun bildiği şeyler. Ve burada şöyle bir sıkıntı var. Bütün bu insanlar Diamond çok egoist, çok kendini beğenmiş, çok şımarık derken bir yandan da tamam bilgili, tamam çok kitap okumuş, tamam benden fazla biliyor eyvallah ama işte şu hareketleri de yanlış diyorlar. E madem o kadar biliyorum, madem o kadar okumuşum senden daha iyi bildiğim için senden daha mantıklı davranıyor olma ihtimalim yok mu? Ya da nasıl tepki vereceğimi de senden daha iyi öğrenmiş olamaz mıyım? Yani acaba haklı olamaz mıyım? Kaldı ki herhalde egoist olacağım. Yani ben egoist olmaktan utanan veya bunu saklayacak şov olsun diye böyle mütevazı takılmaya çalışacak bir insan değilim ki. Egoist olmasam burada işim ne? Yani ben kendimi... Araştırmalarımı, bilgimi ve video formatlarımı beğeniyorum ki yaptığım işi beğeniyorum ki buradayım. Kendime güvenmesem, kendimi beğenmesem zaten buraya çıkamam. Zaten şu motivasyona sahip olmasam binlerce kişi önünde çıkıp da konuşamam. Yani sen okulda bir şiir okuyorken bile utanıyordun. Ben burada binlerce insana hitap ediyorum. Ve ciddi şeylerden bahsediyorum. Araştırma gerektiren, tenkit gerektiren, riskli... Bir yandan hata yaptığında binlerce kişiye rezil olabileceğin bir platformda büyük bir şey yapıyorum yani. Haliyle zaten büyüklenmem lazım. Ayrıca ben veya başka biri, bu şekilde ön planda olan veya bir şeyler başarmaya çalışan kişiler niye mütevazı olmak zorundayız ki? Niye alttan almak zorundayız ki? Yani o bir defa olur, iki defa olur. Bir kere görmezden gelirsin, bir kere eyvallah dersin, bir kere tamam haklısınız dersin, bir kere evet evet kendimi geliştirmem lazım dersin. Ama sonra eğer bu alışkanlık olursa insanların gözünde öyle bir imaj kalır. Yani bu da ezikmiş ya baksana millet ne söylerse eyvallah çekiyor. Kimseye cevap veremiyor. Kendini savunamıyor. Demek ki gerçekten de öyle. Yani insanlar bunu böyle aşağılıyorlar ama demek ki gerçekten de bir pay var. Bu yüzden de bu kişi çıkıp da konuşacak cesarete sahip değil. Bu intiba da kötü bir şeydir. Hani bir laf vardır bizde fazla mütevazı olma gerçek zannederler. Hakikaten de böyle bir şey var. Yani eğer fazla mütevazı olursanız, ezik olmaya başlarsınız ve insanlar, o bu zaten saf bitip en sesine vur ekmeğini al derler. Bu bütün insanlara, bütün bu eleştirmenlere o eleştirmenlik vasfını hediye eder. Çünkü sizi izleyen, size bakan kişi kendinde sizi eleştirecek o vasfı ve birikimi görür, o hakkı bulur, kendine güvenmeye başlar. Eğer siz daha dik dursaydınız ve bilginizi gerçekten de ortaya koyup en başından bunları engelleseydiniz ya şimdi ben adamı eleştireceğim ama çok da bilmiyorum yani hiç bu işe soyunmayayım diyecektir. Geri çekilecektir. Ama bunu yapmazsanız en cahil bile alim olacaktır. Kısacası sizin öyle karşınıza çıkıp da evladım sen ne biliyorsun da konuşuyorsun bir kırk fırın ekmeh yemen lazım önce falan diyen insanlara karşı takınmanız gereken en makul tavır en başından kardeşim sen kimsin deyip onu bertaraf etmek olacaktır. Zira böyle insanlarla muhatap olmak size hiçbir şey kazandırmaz. Bir düşünmek lazım. Mesela Kurtuluş Savaşı öncesinde Atatürk'e başkomutanlık verildi değil mi? Çünkü Atatürk o dönemdeki en yetenekli ve savaşı gerçekten kazandırabilecek olan tek subaydı. Fakat Atatürk aynı zamanda kendini bilmez ve subaylıktan da anlamayan birkaç tane cahil tarafından Eleştiriliyordu yani o başkomutanlığı geçmesini isteyen bir sürü insan vardı. Atatürk bu durumda aman efendim haklısınız benim daha 40 yıl boyunca eğitim almam lazım ben kimim ya? febzi gelsin Mehmet gelsin onlar yapsın. Bunu söyleseydi tarih bambaşka olacaktı. Ve zaten bu tavırda kendini savunamayan, meziyetlerini koruyamayan, dik duramayan bir adam büyük bir lidere dönüşemezdi. Zaten büyük adam olmanın en temel özelliklerinden biri büyük olduğunu kabullenmektir. Siz büyük olduğunuzu kabul etmezseniz eğer kimse kabul etmez. Kaldı ki zaten bütün öğretmenlikler, bütün meslekler bir yerde ego barındırırlar. Öğretmenlik nedir? Ben okudum, öğrendim, öğrencilikten çıktım, kendimi yetiştirdim ve öğrenci yetiştirebilecek mertebeye ulaştım. Yani ben bu vasfa sahibim. Bu durumda bütün öğretmenler zaten egoist. Lakin bir öğretmen zaten bundan başkası olamaz. Yani bir öğretmenin egoist olmadan öğretmenliğe kalkışması öğretmenlik yapmasını engeller. Zira bütün öğrenciler ona işini öğretmeye kalkarlar. Ya da askerliğe bakalım. Bir general albaylıktan generalliğe yükseldiği zaman bir albayla artık eşit seviyede konuşamaz. Çünkü üstü olmuştur. Ya da bir yüzbaşı bir teğmenle konuşurken farklı konuşur, bir binbaşıyla konuşurken farklı konuşur. Bir hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi askerlikte rütbelerle belirlenmiştir. Eğitimde akademisyenlikle, öğrencilikle, bu türden sınıflandırmalarla bu anlaşılır. Fakat sosyal medyada, sanatta ya da ilim camiasında bu yaptığınız işlerle alakalıdır. Yani siz profesör de olsanız eğer sadece başkalarının kitaplarından okuduğunuz şeyleri ve müfredatın verdiği şeyleri aktarıyorsanız, kendi çalışmalarınız yoksa, kendi kitaplarınız yoksa, kendi başarılarınız yoksa sönük bir profesörsünüz demektir. Yani tarihte yer etmeniz pek de mümkün değildir. Ama çalışıyorsanız, bir şeyler üretiyorsanız, yani gerçekten de bir ürün ortaya koyuyorsanız, bu durumda kardeşim ben sıradan bir profesör değilim, şöyle şöyle yayınlar yaptım demenizde hiçbir beis yoktur. Eğer öyle olacaksa... Kimse yaptığı işlerle övünemeyecekse veya hakkında iyi konuşulamayacaksa savaş kahramanlarına dahi madalya veremezdik. Veya sınavdan 100 alan bir öğrenciyi 10 alan bir öğrenciye kıyasla daha önde görmezdik. Veya sınavda birinci olan kişiler daha üst mertebelerde daha rahat bir şekilde okullara giremezlerdi. Yani adam seçmezdik. Bu öğrenci kendi bilgi birikimine güveniyor ki çalıştığı derse çözdüğü teste güveniyor ki Çıkıyor o sınavda birinci oluyor ve birinci olduğu zaman evet birinci oldum çalıştım yıllarımı verdim diyor. Tam tersi böyle bir durumda ya abartmayın o kadar da çalışmadık ya işte öyle yaptık oldu bitti falan demesi garip dururdu ki bu daha çok batardı. Bu o kadar çalışıp da başarı elde edemeyenlere hakaret olurdu. Yani ben hiç uğraşmadan başarı elde ediyorum sizler bir tarafınızı yırtıyorsunuz ama ha bu kadar. Yani esasında her mütevazılık içinde bir ego barındırır. Ama egoist olduğu söylenmekte olan kişiler bu sahte maskeyi takmazlar bunu açık açık gösterirler. Neyse çok da uzatmayayım yoksa bu Sokratik diyaloglar gibi olacak. Yani sürekli açıklamalar işte psikoloji, sosyoloji, insanlar, siyaset, felsefe ya bir laf vardır çok da severim. Lafın tamamı yalnızca aptallara söylenir. Özetle eğer hak ediyorsanız egoist olmak kötü bir şey değildir. Ve bunu hak edip hak etmediğinize öyle işe dışarıdan bakan, konuyu bilmeyen, bir iki tane izlenimle, ön yargıyla hemen bilmişlik yapan, belki de aşağılık kompleksiyle, belki de laf olsun diye kendini kaftahında gördüğü için size işinizi öğretmeye kalkacak insanlar karar veremezler. Sizler ışığı önünüze alacaksınız ve yürüyeceksiniz. İsteyenler ardınızdan gelecekler, istemeyenler hasetlerinden çatlayacaklar. Ya da yeterince cesaretleri varsa eğer kendi yollarında yürüyecekler. Ama zaten kendi yolunda yürüyen bir adam egoist olmaktan başka bir çare bulamaz. Haliyle onlar da zamanla o çekemedikleri, sevmedikleri, beğenmedikleri insanların yolundan gitmekten başka bir şey yapamayacaklar. Bu sebeple ben de egoistim, ben de yaptığım işleri beğeniyorum. Bu yüzden ben de özgüvenim tavan bir şekilde geziyorum. Yapacak bir şey yok. Yani başka bir şekilde olmaz zaten bu. Ha, kendimi kaftanda görmüyorum. Eksiklerimin gayet de farkındayım. Örneğin şu anda Selçuklu tarihi ile alakalı pek bir araştırmam yoktur. O konuda iddialı iddialı konuşamam. Ya da Pers tarihi ile alakalı binlerce sayfa kurcalamadım. Bu yüzden de Pers tarihi konusunda bir ahkam kesmem. Ya da okumadığım filozoflar vardır. Onların kitaplarıyla alakalı veya felsefeleriyle alakalı kulaktan dolma bilgiyle ezbere konuşmam. Çünkü bilmiyorum. Yani ben bilmediğim konularda bilmiyorum diyebiliyorum ya da henüz öğreniyorum birkaç ay daha araştırayım yeterince piştiğimde zaten bu konu hakkında konuşacağım diyor. Fakat bana gelip de sen şunu bilmiyorsun bunu bilmiyorsun diyen halbuki kendisi de hiçbir şey bilmeyen o boş beleş tiplere karşı başka bir tavır takınmam mümkün değil. Onlara karşı evet bilmiyorum haklısın biraz daha vur diyecek değilim onlara karşı... Kardeşim sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Ben şunu şunu yapmışım sıkıyorsa sen de yap. Demekten başka elimden bir şey gelmez. Zira bu müstehaktır. Hak ettikleri budur. E hak edene hakkını vermemek adaletsizlik olur. Bu yüzden anladıkları dilden onların anlayacağı şekilde onları ezmek gerekir. Ha Dışarıdan bakan, konuyu bilmeyen kimseler bu da ne böbürleniyor ne kibirleniyor diyeceklerdir. Ama eğer ön yargılardan kurtulur da onlar da aşağılık kompleksine girmezlerse eğer, konuyu bir etraflıca öğrendikten sonra onlar da hak verecektir. Ha elbette benim de hata yapma, yanılma, yanlış bilme ihtimalim var. Neticede ben de insan evladıyım, hezarfen değilim, mütevahhir alim değilim, yüzlerce yıldır 5 milyon tane kitap okumadım. Ben de halen kendimi geliştiriyorum. Ben zaten kendime öz eleştiri yapıp, kendi hatalarımı kendim de keşfedip ya da gerçekten sağlam bir eleştiri geldiği takdirde bunu kabullenip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fakat her önüne gelenden de akıl alacak değilim. Ha elbette hiçbir şekilde tavsiye almamak, bir tek kendi bildiğinizi okumak, kendinizi her zaman haklı görmek, hiçbir zaman hatanızı kabul etmemek, kimseyi dinlememek ya bunlar yanlış şeyler. Ben bunları savunmuyorum aslında ama işte biz bunları da egoistik diye adlandırıyoruz ya. O yüzden böyle anlatıyorum ki zaten çoğu zaman bu anlamdaki bir egoizm Kötü niyetten değil de savunma mekanizmasından kaynaklanan bir şeydir. Şöyle düşünmek lazım. Ben mesela YouTube'da 2,5 yıldır varım. Bir sürü de video paylaştım. Her alanda hem akademisyenlerle hem de bazı yayıncılarla ortak içerikler ürettim. Kendim de zaten akademik seviyede kaynaklı, sağlam, gerçekten sağlam araştırmalara dayanan ciddi yayınlar yapmaya çalışıyorum. E bu elbette çekemeyen bazı insanlara batıyor. Ya da karşıt görüşte yeterince bilmeyen veya sırf kendi ideolojisi yüzünden ben her ne kadar doğruyu da söylesem kabullenmek istemeyen, çamur atmak isteyen insanlar tepki koyuyor. Ne oluyor? Yüzlerce sahte hesap geliyor küfrediyor, eleştiriyor. Sen adam mısın diyor, sen ne biliyorsun ki diyor. Saçın böyle, tipin böyle, kolun böyle bilmem ne. Saçma sapan tonla eleştiri geliyor ve insanlar... Hakkınızda iftiralar atıyorlar. İnsanlar size gelip gerçekten de böyle mi yapıyorsun bak hakkında şöyle şeyler duydum diyorlar. Yani hakkınızda bir propaganda yapılıyor. Bir karalama kampanyası yapılıyor ki insanların önüne çıkan, halkın önüne çıkan herkes bu türden şeylerle uğraşır. Her yerde dost da vardır, düşman da vardır ama düşmanlar genelde daha fazladır. Bu yüzden siz ne yapıyorsunuz? En başında günde 20-30 tane kötü yorum okuyorken, ve bunları uzun uzun okuyorken sabırlı olmaya çalışıyorken cevap vermeye çalışıyorken anlayışla karşılamaya çalışıyorken ya yanlış anlamıştır onu da kazanmak lazım diye iyi niyetle açıklama yapıyorken yani kendi vaktinizi onlara harcıyorken bir süre sonra bunların işe yaramadığını görüyorsunuz ve 20 yorum 500 yoruma çıkıyor. E bir süre sonra ben bütün gün bunlarla mı uğraşacağım ya demek ki gerçekten de insanlar mal demek ki ne kadar anlatıyorsan anlat. Anlatabildiğin karşındakinin anlayabildiği kadarmış. Onların zekası bu kadarsa veya anlattığım şeyi bu kadar yanlış anlamışlarsa daha fazla zaman ayırmaya gerek yokmuş. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar demeye başlıyorsunuz. Yani tahammülünüz kalmıyor. Uğraşmak istemiyorsunuz ve erkenden kestirip atıyorsunuz. Bu esasında oyuncularda, şarkıcılarda, spikerlerde, herkeste görülen bir şeydir. Yani atıyorum Levent Kırca son yıllarında iyice agresifleşmiştir ya da bizim 5 yıl önce ne kadar mütevazi bir akademisyen ya hocam konuş dediğimiz tipler şimdi halka cahil demeye başlamışlardır. Niye? Çünkü binlerce kişiyle uğraşıyorlar ve eskisi kadar iyi niyetli olamıyorlar. Demek ki millet gerçekten de bu durumda öyleyse yardır gitsin anasını satayım moduna giriyorlar. Bir yerde yapmak zorundalar. Zira yapmazlarsa tutunamazlar. Ve kendi zekalarına, kendi emeklerine, kendi birikimlerine hakaret olur. Yani çoğu zaman karşındakini alttan almak, kendini ezdirmek demektir. Ve karşındaki eğer çok yakın bir dostun değilse, hak etmiyorsa yapmamak lazımdır. Ayrıyeten bunu bir tek siz yapmıyorsunuz. Siz o adamı gördünüz, bitti. Şimdi başka insanları eleştirmeye devam edeceksiniz. Başka kanallar, başka yayıncılar, başka insanlar. Oysa bin tane görecek. Siz bir tane yorum yaptınız, o bin tane yorumla uğraşacak. Sizin gibi binlerce insan var. Yani bir akıllı siz değilsiniz. Bu yüzden karşınızdaki insan bir yerden sonra sabırsızlaşıyor. Ha, en başından çıkmasaydı o zaman niye oraya çıktı konuştu diye düşünebilirsiniz. Ama işte insanlar genelde bu işe çıkarken veya toplum önüne çıkarken halkı severler. Bu kadar cahilci helale karşılaşmamış olurlar. Sabırları tükenmemiş olur. Daha enerjik olurlar. Ve daha fazla vakitleri olur. Ama tanındıkça, daha fazla insanla uğraştıkça benzer şekilde vakitleri azalır, tahammülleri azalır ve bir süre sonra lanet olsun keşke gelmeseydim derler. E, bu işe bir kere girdiniz mi çıkmanız da mümkün değildir. Siz çıksanız da 10 yıl sonra bile hakkınızda konuşulur. Yolda birisi görür sizi işte şöyle şöyle konuşan egoist adam diye hatırlar. Ya da eğer... Sırf ünlenmek için veya sırf dikkat çekmek için saçma sapan şeyler yaptıysanız bunu silmek de imkansızdır. O yüzden dikkatli olmak lazımdır. Mesela Ajdar bugün hala muz yemesiyle hatırlanacak. Dolayısıyla eğer bir itibar yaratmak istiyorsanız zaten diken üstünde yaşıyorsunuz. Zaten çok dikkatli olmanız lazım. Zaten her ağzınızdan çıkan kelimeyi 10 kere düşünmeniz lazım. Ama bir yerden sonra olmuyor. Bu durumda ya eğilip büküleceksiniz... Ya eyvallah çekip sürekli böyle şamar oğlanı olacaksınız ya da en başından ya hak deyip <gülüyor> kendi tavrınızı ortaya koyacaksınız. Şimdi sizinle konuyu daha rahat anlayın diye sosyolojide son derece popüler olan ve benim de gerçekten çok sevdiğim bir anekdot paylaşacağım. Bauman'ın kitabında geçiyordu. Kırk ayak hikayesi diye geçer. Bir kırk ayak kırk ayağının kırkını da çok güzel bir şekilde kullanabilen ve yürüyebilen bir varlıktır. Herhangi bir problem yaşamaz. Son derece estetiktir. Fakat bir gün bir dal kabuk çıkıp da ona ya sen böyle yürüyorsun da aslında bak hiçbir zaman 20. ayağından sonra 30. ayağını atmıyorsun. Ya da dikkat ettim sen var ya bu 25. ayağını atıyorken 22. ayağını da geriye çekiyorsun. Tersini yapmaya çalışsana veya sen aslında şunu şunu yapamazsın yani dediği zaman o 40 ayak. Artık her ayağını, her adımını, her şeyini düşünmek zorunda kalır ve eskiden mükemmel bir şekilde yaptığı bu görevi yapamaz olur. Donar kalır. Her eleştiriye, her tavsiyeye uyarsa, kendi fikri, kendi bilgisi olmazsa kırk ayak olmasının bile bir anlamı kalmaz. Yok olur gider. İşte medya önünde olan veya akademisyenliğe soyunan, başarı elde etmek isteyen, kendine güvenen, risk alan bir başarı elde etmek isteyen insanlar eğer... Her duyduklarını ciddiye alırlarsa, her eleştiride kendilerini değiştirmeye çalışırlarsa, herkes haklı olursa sürekli böyle içine kapanık, özgüvensiz, pasif bir durumda yaşarlarsa o kırık ayak gibi olurlar. Bu yüzden en başından dik durup eğilmemek lazımdır. Ha bu arada son bir şey değineyim. Ben genelde videolarımda bilim adamı, işte adam gibi adam, adam akıllı, delikanlı bunun gibi eril dil diye ifade edilen kelimeleri kullanıyorum. Hatta bu video boyunca zaten verdiğim örneklerde hep adam şöyle mi yapsın böyle mi yapsın. Hep adam örneği verdim. Bu Türkiye'de yaşamaktan, Türkiye'de büyümekten ve Türkçe konuşmaktan kaynaklanıyor. Böyle alıştık böyle gidiyor. Burada kadınları hani cahil gördüğümden, küçümsediğimden veya onları yeterince yetkin bulmadığımdan böyle konuşmuyorum. Ağzım öyle alışmış. Mesela ben agnostiğim yani dinsizim. Ama eyvallah diyorum, maşallah diyorum, illallah diyorum. Çünkü bunlar Türkçe'de yerleşmişler. Yani maşallah yerine aman ne güzel. İnşallah yerine umarım olur. Eyvallah yerine pekala ne diyelim. Veya çok sağ ol. Olmuyor. İlk aklına gelen bu olmuyor. Ama buna rağmen insanlar hiç yakıştıramadım sana. Sen de mi kadın düşmanı çıktın? Adam akıllı ne demek? Adam gibi ne demek? Bunu diyorlar. Yani kimileri gerçekten iyi niyetli hani... Benim daha düzgün bir Türkçe kullanıp daha çok kişi tarafından sevilmemi istiyorlar ve yapıcı olsun diye beni sevdiklerinden bunu söylüyorlar. Onlara lafım yok ama kimileri de video boyunca anlattığım o aşağılık kompleksiyle kendi eziklikleri yüzünden buraya takıyorlar. Yani bence ufak şeylere takılmayıp kendi işimize baksak daha iyi olacak. Her neyse bence yeterince konuştuk. Ne kadar egoist olduğumu da göstermiş oldum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.